çocuk bahçesi yapım Ankara radyosu ZeMK korkma 7 bölüm Yazan Mustafa Koçyiğit, yöneten Mehmet Ege, Yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam. Yükseldi. Bu bölümde oynayanlar, anlatan Özdemir Sönmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pandur.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 Takma bacakta yaşamak zorunda kalan Aslı, gergin, sinirli ve uyumsuzdur. Arkadaşları da teker teker ondan uzaklaşmıştır. Baba, aynı okulda öğretmen olan Sevgi ile evlenmeye karar verir. Sevginin ona ve kardeşine hep iyi davranmasına rağmen, üvey anne düşüncesi Aslı'yı rahatsız etmektedir. Nikahtan sonra hep birlikte Sevginin babasının ayvalık'taki köyüne tatile giderler. Denizde bir sorun mu çıktı? Camgöz. Camgöz ağımı parçalamış. Hasar çok mu? Hayır, neyse ki çok değil. Bir <gülüyor> saatte de onlar değil. Barış, yakala halatı, atıyorum. Hop, tamam. Yakaladım dedi. Çek, çek, çek, çek. Ha, Aa. gerdir şöyle güzel. Güzel, güzel, güzel. Ee, şimdi de onu pencere demirine bağla. Aa, tamam dede. Ee, zeytin dalında asılı balık sepeti olacak. Getir de şu balıkları koyalım. Bu ağaçta mı? Tabii. ...senin şehir çocuğu olduğunu unuttum. Zeytin dalında diyorum her evladım. Sen gidip incir ağacını gösteriyorsun ya. Bak hemen sancak tarafında. E, hani nerede? E, burada sancak yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ah şehir çocuğu. Dura bak ya gökte sancak arıyor be. Sancak tarafı demek... ...sağ taraf demek. Biz dirici de öyle deriz. Hmm, e, sancak tarafında... ...yani sağında. Tamam. E, e, tamam gördüm dede. Hemen getiriyorum. Al dede. İşte. E, al dede. Gezir tekne. Deniz yutmaz seni korkma yürü. Buralar diz kapanı geçmez. Tamam geliyorum. Al dede sepeti. Oo ne kadar çok balık yakalamışsın dede. Hadi hadi çok konuşuyor hiç çalışmıyorsun. <gülüyor> e, şu balıkları sepete doldur. Peki dede. Aa bu nedir? İlk defa böyle kanatları olan balık görüyorum. Ha o tırlangıç balığıdır. Ha, uçan balıkta derler. E, denizden ısrayıp bir şey, birkaç metre uçabilirler. Sevgi bundan size çorba yapar. E, peki bu yassı balıklar? Onlara çıpıra denir. Ege'nin en lezzet balıklarından biri Onlardan akşama ızgara yaparız ha. Şu küçükleri de önlene yeriz. Bunlara da papalina denir. Biliyorum. Sardalyanın küçüğüdür. Ege'nin hamsisi de derler. Hı, aferin sana. <gülüyor> ya sen iyi bir denizci olacaksın ha. <gülüyor> dede, denizciler sağ tarafa sancak diyorlar. Peki sol tarafa ne diyorlar? İskele tarafı derler. Hadi bakalım işte, işimiz tamam. Kahvaltı yaptırdınız mısınız? Eee, Hayır seni bekliyorum. Daha, daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Balık sepetini al, ben de ağları. Tamam. Cam gözün verdiği hasarı onarmam gerek. Cam göz nedir dedi dede? Ya göz bizim denizlerimizde olan bir köpek balığı cinsidir. Ağlara takılan balıklarımız yemeye çalışırken içine düşer. Ama testere gibi dişleri olduğundan ağları parçalayıp kotulur. Olan da bizim ağlara olur. Hadi sizi bekliyoruz. Ellerinizi yıkayıp kahvaltıya gelin. Ah bu kadınlar. Ellerimizi yıkamadan masaya yaklaştırmazlar. E haklılar dede. Ellerini koklasana. Nasıl çiğ balık kokuyor? Hadi hadi. Doğru tutun baya. Of, belim ağrıdı. Ne kadar zormuş toprak çapalamak. Çapa yapmak zor geldiyse gel benimle birlikte bu ayrık otlarını sök. Ya da eve git ablanlara yardım et. Ev temizliği daha kolaydır. Ha, yok, bu güzel havada kapalı yerde olmak istemiyorum. En iyisi ben dedeme yardım edeyim. Oh ne güzel, ağacın gölgesine oturmuş ağlarını onarıyor. Ah onarmak uzaktan gözüktüğü gibi kolay bir iş değildir. Hasar tamirinden daha fazla iş param paramparca etmiş. Şuraya baksana. Seni çapa yapmaktan kurtarmamı ister misin? Evet isterim. Hemen şimdi. Hey Cengiz. Gel bakalım buraya. Selamsız sabahsız. Nereye gidiyorsun öyle? Ben de sizi orayı hoş geldiniz diyecektim. Oradan da denize gidecektim. Önce bağımla bahçemi sulayıp sahip çıktığın için sana teşekkür ederim. Önemli değil. Al sana bir arkadaş. Adı Barış. Şehir çocuğu. Daha hayatında hiç denize girmemiş. Ama biliyorum bu çocukta denizci ruhu var. Söyleneni şıp diye kapıyor Balıkçılığı ben öğreteceğim, yüzmeyi de sen. Yüzme bilmeyen denizci olur. Siz hiç merak etmeyin. Bir günde öğretirim. Hadi Barış. E bir dakika bekle. Sana Ankara'dan küçük bir hediye getirdim. Barış, benim odada kapının arkasında çiviye asılı bir paket var. Hem onu getir hem de mayonu al. Peki dede. Hey, bu, bu acele anne beni devirecektin Mayomu giymeye gidiyorum Denize gireceğiz Babam sana hala ot mu yolduruyor Arif <gülüyor> Vallahi ben yoldurmuyorum Kendi gönüllü Ah, Cengiz de buradaymış Merhaba Cengiz Merhaba Sevgi abla hoş geldiniz <gülüyor> Al dede. Bu paketi istemiştim değil mi Cengiz'e ver bakalım beğenecek mi Mısınız? ...ne zamandan beri bu palet ve orkellerden babamı aldırmak istiyordum. Çok teşekkür ederim. Hadi Cengiz gidelim. Bekleyin, bekleyin bir dakika biz de geliyoruz. Arif sen de hazırlan gidelim. Daha işim bitmedi, bitince gelirim. Fazla gecikme. Hadi Aslı. Ben gelmesem? Aslı, oyun bozanlık yok. Hep birlikte gidiyoruz. Hadi çocuklar. E, hayır, hayır ben gelmiyorum. Ha, ne oldu birdenbire? Havlularımızı aldık, içimize mayolarımızı giydik. Tam gidecekken vazgeçmek niye? Barış Cengiz hadi siz önden yürüyün Aslı'yla biz geliyoruz Peki hadi Cengiz hadi Deminden beri ne kaş göz edip duruyorsun Aslı anlamadım O yabancı çocuk da bizimle geliyor e Gelsin bunda ne var Protezim Şimdi soyunacağım Protezimi çıkaracağım ve o çocuk görecek yo, yo, Yapamam ben dönüyorum Hayır Aslı geleceksin Gel hem yürüyelim hem de konuşalım Bak canım Bir bacağının olmayışı senin suçun değil ...bunun bir ayıp olmadığını da bilmelisin. O eksikliği gidermek elimizde olmadığına göre... ...onunla barışık yaşamayı kabul etmek zorundayız. İşte geldik. Ne o çocuklar? Hala denize girmemişsiniz. E sizi bekliyoruz. Tamam, geldik işte. Havrularınızı da serelim şöyle. Aslı, hadi sen de soyun. Ama, Ama filan yok. Güzel güzel girmezsen seni karga tulumba denize atarız, değil mi çocuklar? <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi abla hadi, mızlıkçılık yapma. Soyunmana yardım etmemi ister misin? E, hayır, ben soyunurum ama arkanızı dönün. Peki olur. Hadi çocuklar siz de arkanızı dönün. Cengiz'cim gel, ee, sana küçük bir açıklama yapmam gerekiyor. Aslı iki yıl önce bir trafik kazasında bacağını kaybetti. Şimdi protez yani takma bacak kullanıyor. Onun için senin yanında soyunurken biraz rahatsız oldum. E bunda rahatsız olacak ne var ki? Ben de Aslı'ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yüzümüzü dönebilir miyiz? Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Benim bir büyük dedem vardı. Daha doğrusu babamın dedesi. Geçen yıl 107 yaşında öldü. Onun da sağ bacağı ve sağ kolu dipten kopuktu. Kurtuluş savaşında kaybetmiş. Ama o bununla hep övündü. Bir de istiklal madanesiyle. Yani ben alışkınım bu görüntüye. Sen alışkınsın da asla alışkın değil. Ama bunları aşacağız değil mi Aslı'cığım? Hadi bakalım hep birlikte denize. Yürmene yardım etmemi ister misin? Evet. Hadi gir koluma. E, boyumuzu aşan yere gitmeyelim ama. Tamam tamam gitmeyelim. <gülüyor> Gel abla bak burası boyu geçmiyor. Geliyoruz. Şimdi elimi tut E kendini suya bırak Aslı Çok güzel Şimdi elini bırakacağım ama hep yanındayım Beni hiç aklımdan çıkarma Yardımıma ihtiyaç duyduğunda seni tutabileceğim uzaklıktayım Çok güzel Sana tutunmadan yürüyebiliyorum Ay. Çok hoş Çok güzel çok Deniz'i seveceğini söylemiştim Yardımsız tek ayağımın üzerinde dengede durabilmek çok hoş Hey bana bak Karşıdan bakınca sakat olduğum hiç belli olmuyor değil mi? Hayır olmuyor Hadi bana yüzme öğret Bunu istemene sevindim Hemen derse başlıyoruz Cengiz Efendim Sen Barış'ın ben de Aslı'nın yüzme öğretmeni olacağız Bakalım kim daha iyi öğrenci yetiştirecek Var mısınız? Varız varız, varız. <gülüyor> Aslı'cım <gülüyor> Şimdi beni çok iyi dinle. Kendini yavaşça denize bırakır ve hiç kıpırdamazsan deniz seni kaldırır. Suyun yüzünde durursun. Ama boğuluyorum diye korkar çırpınırsan batarsın. Deniz güzeldir, dosttur. Yeter ki onun kurallarına uydun. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Bırak kendini yavaşça. Aa, aferin bırak bırak. Çok güzel, çok güzel bak. Bak bana tutunmadan su yüzeyinde duruyorsun Hiç kıpırdama Evet öylece dur Ben şimdi yüzüyor muyum? Hayır daha değil Şimdi taytay tay duruyorsun Bak şimdi bana Bak kollarını benim gibi yaparsan ilerlersin Tamam mı bak böyle Evet evet oluyor Çok güzel ilerliyorsun Evet işte bu İşte bu Aslı İşte buna da yüzmek denir Kacağını da hareket ettir Evet, işte bu kadar <gülüyor> Çok güzelmiş Söylemiştim Bak, bu yüzme şekline kurbağalama denir <gülüyor> Önümüzdeki günlerde de laç atmayı ve tempolu yüzmeyi öğreneceksin Aferin Aslı, aferin, çok yeteneklisin hey! <gülüyor> Ben yüzüyorum Ben de Ben de yüzüyorum Aferin Cengiz Sen de iyi bir öğrenci yetiştiriyorsun ben bir şey yapmadım ki Öğrenciye direkti çıktı Yüzmek çok hoş bir duyguymuş Hadi şimdi suy yere gidelim Biraz da kaydırak oynayalım Tamam geliyoruz Sevmekten kork Mustafa Koç'un yazdığı oyunun 7. bölümü. 8. bölümde buluşmak dileğiyle.